İyi ama değişmek için henüz çok gencim. Bu ama genellikle vegan bir beslenme düzeninin besleyici olmadığını düşünen aile üyeleriyle birlikte yaşayan, henüz reşit olmamış genç insanlar tarafından sıkça dile getiriliyor. Bu epeyce deneyim sahibi olduğumuz durumlardan biri. Daha önce de bahsettiğimiz gibi, Herkesin erişimine açık ve güvenilirliği bilinen bilimsel kaynakların bize söylediği şey çok net. Makul bir vegan beslenme düzeni en az hayvansal yiyecek içeren bir beslenme düzeni kadar sağlıklıdır ve birçok saygın sağlık uzmanı vegan bir beslenme düzeninin daha sağlıklı olduğunda hemfikirdir. Yani vegan olmak isteyen çocuklar, Vegan bir beslenme düzeniyle ilgili tüm şehir efsanelerini bertaraf etmelerine yetecek miktarda bilgiyi ailelerine aktarabilir ve böylece kafalarındaki en küçük kaygıyı dahi gidermeleri için aile üyelerine destek olabilirler. Tabi böyle bir değişime çocuklarının sağlıklarından endişelendikleri için değil de başka sebeplerle itiraz eden aileler de var. Mesela bunun tuhaf olduğunu düşünüyorlar veya çocuklarının özellikle de kendilerinde olmayan bir farklılığa sahip olmasından hoşlanmıyorlar veya bunun sadece çocuklarının geçirdiği bir evre olduğunu düşünüyorlar. Her ne kadar ailelerin çocuklarının ahlaki bir mesele üzerine ciddi ciddi düşünmesinden büyük mutluluk duyacaklarını düşünüyor olsak da, Zira ana akım medya bunu engellemek için elinden geleni yaptığından çoğu çocuk bu meselelere kafa yormuyor. Bazı ailelerin sağlık dışındaki sebeplerle buna itiraz edebileceğini kabul ediyoruz. Söyleyeceğimiz tek şey şu. Ahlaki açıdan ailelerinden daha gelişmiş oldukları gerçeğiyle yüzleşmek zorunda olan bazı çocuklar üniversiteye gitmek için Orada vegan beslenmek daha kolay veya başka bir nedenle evden ayrılana dek beklemek zorunda kalabiliyorlar. Ailelerin itirazı ayrı ayrı öğünler hazırlamak için harcanacak ilave zaman ve çabayla ilgili ise genç insanlar kendileri için yemek yapmayı öğrenmek isteyebilir. Ya da belki haftada bir gün tüm aile için vegan yemek yapmayı düşünebilirler. Bu hem ailelerine besleyici ve cazip vegan yiyecekleri öğretmenin bir yoludur hem de yemek yapmaya ara verecekleri için ailelerin de hoşuna gidecek bir şeydir. Buna itiraz edecek çok az ana baba vardır.